1566 numaralı konu, Hz. Peygamber'in sahabilerine kendisine salavat getirmenin faziletini söylemeleri, Hazreti Peygamber bir sabah sahabilerinin yanına neşeli bir şekilde geldiler, sahabiler, ey Allah'ın Resulü, sizi bu sabah çok neşeli görüyoruz, sebebi nedir, diye sordular, Hazreti Peygamber şöyle cevap verdiler, evet haklısınız, Rabbimden bir elçi bana gelerek, ümmetinden sana bir salavat getirene Allah Teala on hasene yazar ve onun günahlarından on tanesini silerek onu on derece yükseltir. Ayrıca Allah Teala ona getirdiği salavatın bir aynını da getirir. Kabbin bin Ucre, radiyallahu anha, şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber bir gün bize minberin etrafında toplanmamızı söylediler. Toplandığımızda da minbere çıktılar ve bu sırada birinci, ikinci ve üçüncü basamaklara ayak bastıklarında, amin, dediler, minberden indiklerinde, ey Allah'ın Resulü, bugün senden daha önce hiç yapmadığınız bir şey işittik, dedik, bunun üzerine şöyle buyurdular, birinci basamağa ayak bastığımda Cebrail gelerek, Ramazan ayına ulaşıp da bağışlanmayan kimse helak olsun, dedi, ben de amin, dedim, İkinci basamakta, yanında senin ismin geçtiği halde sana salavat getirmeyen kimse helak olsun, dedi. Ben yine, amin, dedim. Üçüncü basamakta da, ana babası ya da bunlardan birisi yanında yaşlandığı halde cennete giremeyen kişi helak olsun, dedi. Buna da, amin, dedim.